Cismani olan dedim başlangıçta herkes eşittir. Fakat ruhani olarak başkadır. Bu ruhaniyeti de Ali Umran suresinde El-Râsiûne fil-ilm kelimesiyle Cenab-ı Allah bildirmiştir. Fahriddin Razi diyor ki El-Râsiûne fil-ilm kelimesinin hakiki manasını bilseydik bütün dünyada sırları anlamıştır. Onun aziz Üç-dört gün evvel sözümü onunla bitireceğim. Malatya'dan bir adam geldi, hastane değil. Üç-dört, bir bakayım. Çarşamba günü. Kapıcı geldiğinde, gel benim biz beş yüze arıyor. Gelsin dedim, Git, ben içeride ameliyathalenin önünde oturuyoruz. Çıktım ameliyattan. Saat böyle, on üç, üç Baktım, kırk, kırk beş yaşlarımdı. temiz giymiş kravattı, elimde de bir tane şöyle değil. Kutu, açtık sonra kutuyu, o Marasya'nın kayıtları var ya, içine de badem koyuyorlar. Ondan, sonra, sen de hastalara gidelim. Kabul etme, madetim, yemedi mi? Hastaları, bir tane de biz yedik. Dedi, dedi, ben dedi, Marasya'dan geliyorum, ne hastamız yok dedi, bir sual sormak için geliyorum. Aha bunu. Zahmet ettiniz efendim, bir mektup yazardınız, bir sevdiğiniz, şey, yok dedi, hem de sizi göreceğim, elinizi öpeceğim, ellerim kirlidir, kirli, mahsus diyorum, kirlidir, yıkayım, yok yok yok dedi, tuttu neyse öptü elimizi, otur oğlum dedi, ne istiyorsun? Dedi efendim dedi, ben dedi, on beş senedir uğraşıyorum dedi, ee niye uğraşıyorsun? Kalbin gecesini bulacağım dedi. İyi dedim Kadir Gecesi'ni. Bulacağız. Ne yapacaksın bulup sen? Ben dedim, bir edepsizlik yapmıştım diyor. Vakti birinde. Namaz kuralım olur tutalım, şunu yapalım, bunu yapalım. O Kadir Gecesi'ni bulursam dedi, orada her şeyi affedilmişti. Dedi. İyi dedim. Ne veriyorsun dedim. Kadarlığa girerim. Gelir dedim, yok bir şey istemiyorum dedim. Kadir Gecesi'ni dedim sen ne yapacaksın de oğlum?'' dedi, ''Ben bilirim.'' dedim. ''Kadir Gecesi seni bulur ne olur?'' dedim oğlum. ''Sen bulma Kadir Gecesi'ni, ben Kadir Gecesi'ni söyleyeceğim.'' dedim, ''Rica edeceğim seni bulacak dedim. ''Nasıl olur?'' ''Ben ahbabım.'' dedim onunla yahu. Ahbabım, <gülüyor> biraz da araya aldık işi, işte. ''Ben konuşuyorum.'' O geldiği zaman sabahlara kadar olsun koyuyorsunuz yemek pişiririm ona dedim kaidesi marılalım Kadir Gecesi ya dedim herif <gülüyor> aptal aptal başka baş dedim sahih miz gerek oğlum benim dediklerimi yap Kadir Gecesi seni bulur sen Kadir Gecesini bulucak Kadir Gecesi seni bulmuş Antakmeniz dedim kabul ediyor musun? Dedi yürüme dedi aman dedi elini ayağını sok yok yok elim ayağımı öpmel el... Şimdi an. Kadir gecesi Ramazan'da bir gece 27. gece yirmi anlardır. Efendim Cenab-ı Peygamber demiş, demiş efendim biliyorum, diye haber vermemiş. Yağma mı var burada, her, bir, her zehiye o gece Allah'a affet vuracağım. Ramazan dikkat buyurursanız, bu sene Şubat'a yarın, sene başka yapayız, daha iyi güzel. Bütün 365 günde her ay, her ayın her gününe, her aya gelebilir Kadir Gecesi. Allah'ın adiline esması gücü Mesela bu sene, Şubat'ta tuttuk değil mi? Bu sene ne de tutacağız? Ocak'ta, ömür sene. Gittikçe geliyor bu tarafı değil mi? Her ay değişiyor. Ha. Şu Kadir Gecesi, am dedim. İç yüz günün içinde bir gece mi dedim? Evet dedi bir gece. Şimdi dedim yemin et bakayım dedim. Abdestin var mı dedim. Yok dedi. Gel karşımda dedim müslük var abdest var. Helal mi? İstediği herif Şimdi dedim bu gece de itibaren dedim. Bugün kaç ayın dedim. Ayın altısı. Altı Haziran dokuz Tamam mı? Kaydet. Versudan kızım bireçete dedim hemşireye, Hı. ismin nedir? Rahmi Uymaz. 6, 6, 9, 6. Bu geceden itibaren dedim, abdestli gezeceksin. Gece, gündüz, gece kalktın helaya yatarken abdest alacaksın. Efendim sulay kesildi, duvara vurur arasın. Yattın, kalktın, abdestsiz, hiçbir yere gitmecesin. Tamam mı? Kabul mü? Kabul efendim, bir gece, gündüz abdesti. İki, her ayın üç günü. ister birinci günü, ister ikinci günü, ister peşpeşe, ister birimiz ortada bir Üç gün oruç tutacaksın. Allah diyor ki, bir fenalık yaparsan ben onu sarsarım diyor. Üç kilo ise üç kilo tolmak lazım. Üç kilo iyilik yapardan ben sıfır kolum önüne diyor. Yaptığın iyiliğin on bitrini diyor. Ben. ben üç gün mu Allah önüne bir sıfır koy. koydum. mu otuz günlük oluşturtmuş olur. Allah söylüyor bunu, ben söylediğim yok ya, hesabı yapan o. Tamam mı? Üç! Ağam dedi. Bu akşamdan itibaren ertesi sene bugüne gelinceye kadar, sabah namazını kaçırmayacağız. Öyle ortalık avcalağızı yok. Adam akıllı, Allahu Akbar Allahu Akbar dedi mi, evinde misin? Gitti, sabah namazının sünneti peşine, ondan sonra diva, ondan sonra da kurallı kur, ister çıksın, ne yapacaksın? Sabah namazını kaçırmayacaksın. 365 gün bir daha bugüne gelin diye dedim. Tamam mı dedim? Durdu durdu. Tamam dedim. Yine bu geceden itibaren başlayacaksın. Saat bir çeyrek gece gece namazına kalkacaksın. T akşam namazına. Anladın mı? Anladım dedim. Sı 365 günün içinde mi dedim ki? Kadir gecesi, e geri, sen gece namazına kalktıktan sonra Kadir gecesi, seni uyanık, sen yakalayacak. Hah, yakalayacak, sen bir daha seni ben, sen sağdan geleceksin, efendim, ben bunları haklıyla yaptım, ben senin ciddiğine sokacağım elini, Kadir'in kanatlarını vereceğim eline. hadi oğlum git. Kadir, Kadir'i ne arıyorsun, Kadir seni bulsun. Ama ötür gibi yatarsan ne kadri bulur senin ne madri Allah cümlemizi ıslâ eyleyler. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu hayrun hafizem ve huverhamurrahim. Esselatu ve selamu aleyk ya seyyidi ya Resûlallah. Kuz bi yedînul kalbeti Sübhaneke ya allam, ya selam edinne minnare bi'attike ya mücceci. Allahümme entelmennan, dedin müstamalatı var. Azizel celalu velikram, yahum ya gaybunu ya Allahümme Celle celam. Ya ilahi biz asi değiliz ya çok günahlarımız var, sen mafilesi gününü onları temizle ya Rabbi. Midenize helal lokma ya Rabbi. Elimizi her türlü afat-ı belaiye, afat-ı semaviyye, afat-ı Memleketimizi düşman istihlasından masum kılıyor. Ya'Rabbi. Devlet büyüklerimize idrat ve kuvvet ihsan eyle Ya'Rabbi. Ordumuzu daima icap ettiği zaman kuvvetli ve mansur eyle Ya'Rabbi. Son nefesimizde Adre indiğimiz zaman ya ilahi iltifat meleklerinden bize iltifat nasib-i müyesser eyle Ahirete intikal ettiğimiz zaman Habibi Kibriyanın elini öpmek ve güler yüzlü bizi karşılamasına bize nasib-i müyesser eyle ya Allah'ım. Son nefesimizdeki buyurdu. Eşhedemle ilahe illallah ve eşhedemle Muhammeden abduhu velifizul kelimesiyle. Ben ebolmak nasibimi isteyiyorum ya, ya Rabbi. Bizi cehennem azabından koru ya Rabbi. Billahi'l <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>